Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyordum lisede. Hazırlayan ve sunanlar Aysin Türkmen ve Korhan Gümüş. Tapus yok yani. Kolay kolay. Esaltamadılar yani elektrikçiler. Etmedi, de Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri Bugün programda haftalık gelişmeleri bir gözden geçireceğiz Bunların içinde de ilk başta 3. Köprü ile ilgili etkinlikler var Cumartesi günü 2 Ekim akşamı Boğaz kıyısında 22 yardımıyla Epey bir topla, insan toplandı Ben de Fındıklı'daydım. Birkaç yüz kişi e, orada mumlarla e, e, açıklamalar yaptı, toplandılar. E, bir şey dikkatimi çekti. E, bu eyleme katılan kişiler arasında 12 yıl önce gene 3. Köprü'ye karşı eylem yapan insanlardan birçoğu yoktu. Bazıları yoktu diyeyim. Yani 12 yıl önce e, Arnavutköy'de köprü yapılacağı zaman... Ee, bu karşı duran insanların içinde, e, niye karşı durduklarını da şöyle bir gözden geçirelim. Yerel yönetimlerin özelliklerine bir darbe olarak e, tanımlanıyordu o zaman. Hem de kenti yaşanmaz hale getireceği, işte bugün de e, fazlasıyla geçerli olacak olan ulaşımla ilgili e, çözüm olmayacağı, tam tersine sorun yaratacağı gibi konular gündeme getiriliyordu. Bu karşı duranlar içinde kimler vardı diye şöyle bir baktığımızda, Belediyenin üst düzey yöneticileri vardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üst düzey. 12 sene önce. 12 sene önce evet. Bu ilginç. Bazı başörtülü arkadaşlarımız vardı. Şeyler vardı. STK'lar vardı. Yani İslami taraftan diyeyim. O taraftan STK'lar vardı. Ve uzmanlar vardı. Yani şey olmayan. Yani... <gülüyor> ...bizimle aynı görüşte olmayan ama... ...bu konuda bizimle işbirliği yapan... ...uzmanlar vardı. Dolayısıyla... ...aslında karma bir topluluktu. 12 yıl önceki köprü mücadelesi... herkesi içeren bir... ...mücadeleydi. Peki ne değişti? Yani bugün niye yoktular? Ben aslında niye başörtülü arkadaşlarımız... ...Fındıklı'da yoktu? Belki başka yerlerde... ...olmuş olabilirler. Ben sadece... hani ...bu eski... ...şeye göre... Önemli bir farklılık hissettim. Ne değişti? Ne oldu ki? Bu insanlar ikna oldular. Üçüncü köprü için seslerini çıkarmaz oldular. Yeri değişti. <gülüyor> o zaman daha da fena oldu. Üstelik <gülüyor> bilmiyorum. Şimdi hatırlatmak gerekiyor mu diye istersen ilk önce siyasetçilerden başlayalım. Onlar gerçi arkadaşlarımız değil yanlış olur demek ama... Yani ...sivil toplum kuruluşlarından kişileri arkadaşlarımız diyorum. Ama büyüklerimiz diyeyim. Başbakan <gülüyor> Tayyip Erdoğan, üçüncü köprü cinayettir demişti. Kadir Topbaş seçim öncesi çok ikna edici bir açıklama yapmıştı. Yani bu seçimde ondan önceki seçim sırasında yani Beyoğlu Belediye Başkanlığı'ndan... ...şeye doğru gelirken, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na doğru... Zıplarken bir açıklama yapmıştı. Çok da ikna ediciydi televizyonlarda. Çok iyi hatırlıyorum. Üçüncü köprü kararı müzakere edilmeden alınamaz. Aynen kendi sözleriyle söylüyorum. Kentle ilgili kararların demokratik bir biçimde müzakere edilmesi gerekir. Şimdi oturup bir daha düşündüm. Yani Kadir Topbaş böyle diyordu. Sayın Tayyip Erdoğan böyle diyordu. Peki ee, ne oldu? Ne oldu? Yani e, çok önemli bir şey söylüyor belediye başkanı, İstanbul'un belediye başkanı. Üçüncü köprü kararının demokratik bir biçimde alınması gerekir ya da ulaşımla ilgili kararların demokratik bir şekilde paylaşılarak ve tartışılarak alınması gerekir. Yoksa bunun hani insanlara zorla başörtüsü giydirmek, zorla başörtüsü çıkartmaktan ne farkı var? Çünkü bu da bir sonuçta şiddet biçimi yani. İnsanları zorla alıkoymaktan bir farkı yok. Yani bir kararı bir şehre uygularken bunun demokratik bir şekilde yapılması gerekir demiş. Ben hatırlıyorum bunu televizyonda NTV'de söyledi. Çünkü ben de soru soranlar arasındaydık. Yani soru soran bir takım şeyler vardı belediye başkanı adaylarına. Kadir Topbaş aynen böyle söylemişti. Şimdi birdenbire ne oldu? Nasıl bir değişiklik oldu yani iktidara gelene kadar mı? mıydı? Şimdi... <gülüyor> Açıklaman yoksa ben ben yavaş yavaş düşünüyorum. <gülüyor> Söyle Çünkü benim şöyle bir açıklamam var. Ee, bence üçüncü köprü meselesi yalnızca ulaşımın e, meselesi değil. Ağaçların kesilmesi de değil aslında. Su havzaların kirlenmesi de değil. Yani asıl mesele bu değil. Bunlar üzerinden bu hakikatler üzerinden konuşursak. Bunu tam anlayamıyoruz. Kentin boğulması da değil. Bu bir paradigmanın uygulanması. Bu imar üzerinden yaratılan bir şiddetin, bir ayrıcalığın, bir Hı? haksızlığın bir yeniden üretilmesi. İşte bu ekonomi dediğimiz. Evet. Yani o, o, o iktidara gelince o şiddeti üreterek güç alıyor. Çünkü yeni güç sahipleri yaratıyor. O yüzden cilalı rugan ayakkabı giyen arkadaşlarımız belki otomobilleriyle daha rahat ulaşacaklarını zannediyorlar. O yüzden... ...yani belediyede falan... Aslında böyle Şimdi... bir dertlerinin bile olduğunu ben düşünmüyorum. Ha işte ben Ulaşımla de öyle düşünüyorum. herhangi bir dert ha, yok. Yok bu işte ben de onu demek istiyorum. Yani bu tamamen e, üstündeki cilası. Şimdi ikinci köprü için mesela şunlar söylenmişti. İkinci köprü de aslında böyle bir eşik atlama şeyiydi. Boğaz Tepeleri falan o zaman villalarla dolmuştu. Yeni yerleşim alanları açılmıştı ama... ...ikinci köprü yapılırken söylenen şey şu. Bu Trakya otoyolunu... ...Kuzey Anadolu otoyolunu... birbirine bağlayacak bir köprüdür. Bunun kent içi ulaşımla hiçbir ilgisi yoktur. Hatta tam tersine <gülüyor> e, kentin kuzeye doğru gelişmesini otoyola engelleyecektir çünkü otoyola <gülüyor> geçit olmayacak. Ya bunu söylemişler mi gerçekten? Evet aynen Çok yazılı öyle. olarak yer alıyor. Ben bunu e, gazetede de e, yazdım. <gülüyor> Fakat şimdi şöyle bir şey var. Ben, ben bu arada e. karşı tarafta oturuyordum ve her e. gün işte üniversiteye gidip gelmek zorundaydım. İkinci köprünün <gülüyor> açılışını böyle dört gözle falan bekliyorduk. Açılsın <gülüyor> da oradan gidelim. Okula diyeyim. gidelim. E, tabii. Evet. Yani dolayısıyla ve hepimiz araba altı o yüzden. Tamam, falan bıraktık. Işte, tamam. Zaten bir <gülüyor> yani... şöyle. Hani birinci köprü yapıldığında iki yakada e, karşıdan karşıya geçen araba sayısı e, 20 mislim artıyor. 4-5 mislim. Yani böyle büyük bir artış var. fakat insan sayısı yüzde dört artıyor <gülüyor> yani mesela yüzde 250 <gülüyor> artıyor yüzde dört yüzde 250 artmış o şey yapılınca köprü çünkü tek ilk sene yüzde dört de yolcu geçişi artmış yani sadece yani ihmal edilebilir sadece otomobil geçişini özendiriyor yani insan sayısı gene aynı karşıdan karşıya geçen insan sayısı gene vapur da olsa ne oldu vapurlar kaldırıldı yani köprü yapılınca onun etkisi ne oldu yani birinci köprü yapıldığında ne oldu İstanbul'da Kalamış'tan, Fenerbahçe'den, Moda'dan, denizden gelen insanlar arabayla gelmeye başladılar. Benim babam e, denizden giderken işine... Çok keyifli bir yolculuk, çok korkunç bir hale getirdi. <gülüyor> Arkadaşlarıyla buluşurken lüks mevki vardı o zaman 70'lere kadar. Kim yanına oturacak belli. Yanında Necmi Bey, öbür tarafında Ziya Bey. Oturup gazeteleri okuyorlar sabah, akşam da buluşuyorlardı. Dönerken de gene kahve yani hani şey vardır ya semtin falan böyle bir kahvesi bilmemesi. Vapur onun gibiydi. Hiç vakit kaybı falan değil. Tam tersine büyük bir keyif anı. O şey sistem terk edildi. Yani 19. yüzyıldan itibaren bir konfor şeklinde yaşanmış olan bu e, toplu taşıma devrimi, tarifeli seferler devrimi diyeyim. Çünkü kenti metropoliten bir havza haline getiren aslında bu tarifeli seferlerdir. Düzenli ulaşım şeyi. Bütün kenti birbirine bağlamış. Banyolileri yani köyleri banyolilere dönüştürüp birbirine bağlamış. Şimdi bu metropoliten ulaşım sistemini terk etmek elektriği terk edip gaz ziya lambasıyla aydınlanmaya <gülüyor> benziyor sonuçta. Babam her gün otomobille gitmeye başladı. Ve düşünsene gene İstanbul'un merkezine gidiyor. Böyle kulağını şeyle öbür eliyle kaşır gibi. E işte 10 misli daha fazla para harcamaya başladı işe gitmek için. En az iki misli daha çok zaman kaybetti. Ve sağlığını yitirdi. <gülüyor> yani ben de öyle yani 20 sene o köprüden dur kalk, dur kalk, dur kalk. Dünyanın herhalde en e, zor işlerinden biri İstanbul'da araba kullanmak. Özellikle... Mesela ve... karşıya ben artık bu tarafta oturuyorum ve karşıya geçemiyorum. Ben de yürüyerek gidelim. Sinir bozukluğu yani. <gülüyor> yaşıyorum <gülüyor> çünkü karşıya geçmek. O... Ben de çünkü 12 sene evet. <gülüyor> her gün geçtim. Ve e, yani her gün servis aracıyla geçtim yani. Evet. E, sonra ben yani aslında o... ...servis aracının parası ödenmesine rağmen red ettim... ...araca binmeyi... ...vapurla gidip geliyordum çünkü çok sıkıldım... Evet ...ben de mesela... ...şey peki... Yani ...otomobile karşı mısın diyorlar bana... ...hayır ben otomobilleri çok severim... Özellikle ama oyun çok severdin. ...oyuncak olarak <gülüyor> yani işlevsel olarak değil... ...böyle neredeyse bakkala bile arabayla gitmeyi düşünen insanlar var... ...ben hiç araba kullanmıyorum... ...ama arabam oluyor tabii ki... ...o bir şey eşya... ...evdeki bir eşya gibi... ...öyle süs gibi de duruyor yani... ...kullanmıyorum... Mecburen. Çünkü arabayı o zaman kullanırsam arabanın ruhuna ihanet etmiş oluyorum. Araba çünkü atlı arabanın devamıdır. Yani o bildiğimiz e, toplu taşıma devrimi gerçekleşmeden önceki bireysel Faiton. ulaşım. Ya, a, de ya da atın mi? devamı yani. aynı zamanda. Ata da binliyordu insanlar. Bunun devamıdır otomobil. Ve e, özel alanadan kamusal alana çekildi aslında bu. Çünkü otoyollar aslında bir özgürlük sağlıyormuş gibi gözüküyor. Otoyollar insanların e, her yere gidebileceğini Zannettiren böyle şeyler. Fakat aynı zamanda bir barajın kapaklarının açılması gibi gidilen yeri işte suya boğması gibi hani kapakları açılan bir barajın otomobile boğuyor tabii. Çünkü insanlar artık otomobilsiz yaşayamaz hale geliyorlar. Çünkü ulaşım da bir noktadan bir noktaya arada geçen sürenin hiçbir anlamının olmadığı sadece sorun diye görülen hatta hızlandırılması gereken bir şey oluyor işte tünelle hızlandırılması lazım otoyol yapmak lazım falan. Dolayısıyla bu köprü meselesini. Bence e, şey açısından bu değişimin neden olduğunu, neden bazı arkadaşlarımızın olmadığını, niye bu şeyin yer değiştirdiğini, bu protesto edenlerini düşünürsek aslında e, olayı anlamamak zor değil. Yani çok. E, evet, ben ben de dedim yani hı. biraz yavaş yavaş düşünmeye başladım. Murat Cemal Yalçın'ın <gülüyor> bir e, Çalışması var kendi e, gerçekleştirmiş evet. bakmış e, ikinci köprünün oluşturduğu ranta e, daha doğrusu ekonomiye rant demeyelim yanlış olur. Üçüncü köprünün nasıl bir ekonomi oluşturacağına baktığı zaman e, Türkiye'nin iki senelik gayri safi milli vasılasına eşdeğer <gülüyor> bir, bir şey ekonomi var. oluşturduğunu... ...tespit ediyor. Ya bu muazzam bir şey yani hani niye yapılıyor? Niye bugünkü iktidar karşı değil de tam tersi bunu savunuyor? Bunu bu, bu ekonomik şey, dinamikten anlayabiliyoruz. Bu ne demek ama? Bu ne demek? Yani korkunç bir iç göç demek tekrardan. İnsanlar buraya akın edecekler demek. İkinci köprüyle oluşmuş olan o İstanbul, yeni bir İstanbul koridorunun... ...üçüncü koridoru oluşturması demek... Buraların olduğu gibi tabi ormanlık alanları zaten hani herkes bunu farkında ormanlık kalmayacak neredeyse bir ama bir yandan da müthiş bir nüfus oraya yağılacak yepyeni yerleşim yerleri açılacak buralarda müthiş inşaatlar olacak tamamen beton bir üçüncü e, duvar oluşacak neredeyse orada. Yani bugün ikinci köprüyle oluşmuş olan mekanlara da baktığımızda onlardan da daha enteresan oluşumları öngörebiliyoruz. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Yani çok daha açık söyleyelim. Yani görülmeyeni söyleyelim. Ya da belki çok fazla tartışılmayanı Üçüncü köprüye, ikinci köprüye karşı çıkarken, hatta birinci köprüye karşı çıkarken insanlar bir takım argümanları dile getirdiler. Uzmanlar özellikle. Ulaşım sorunu çözmeyecek, işte burada şey olacak, betonlaşma olacak, içme suyu havzaları tehdit altına girecek vesaire vesaire. Ama bun, bu, bunları söylemek yeterli değil. E, bence e, daha önemlisi e, demokratik yollarla tanımlanamayan bir kentin... Karşımıza çıkmış olması. Yani bu otoyollar ve köprüler yeni güç sahipleri yaratıyor aslında. Üçüncü köprü yalnızca ağaçların kesilmesi değil, su havzaların kirlenmesi değil, ulaşım sorununun içinden çıkılmaz hale gelmesi değil. Aynı zamanda kentin imarı üzerinden yaratılan bir şiddet bunu algılamamız lazım. Bir eşitsizlik, bir haksızlık anlamına geliyor. Çünkü Bakın niye? İşte bir yandan da evet. Türkiye'nin ekonomisinin krize girmemesinde Sağlıyor. Evet böyle evet. bir gerçek var yani böyle bir durum var. Ama bir, bu, bir var. taraftan da insanların bu şiddetin altında ezilmesine yol açıyor Tabii. mesela. Vücut yani mülkleri hani değersizleştiriyor. Bir şekilde insanlar Hı. hani özellikle hani ekonomiden çok memnunuz ama ne kadar güzel gidiyor. Bak biz de krize gitmiyoruz e, diskurunun söyleminin arkasında. Bu şiddet var. Işte. Bu şiddet var. Evet. Yani bunu çok iyi bağlam, bağlamak gerekiyor. O anlamda Murat'ın çalışması çok önemli. Büyük bir dinamizm getiriyor çünkü e, bu e, paranın yer değiştirmesi. Şimdi şöyle düşünelim benim dedem tarihi yarımada o zaman bir tek oturulan yerde oradan bir ev almış. Bu evi almak için bütün varını yoğunu satmış ve o evde yaşayabilmek için de çok e, çaba sarf etmiş. Çünkü e, ekonomik olarak e, şey yapabilmek için bu binayı e, inşa edebilmek e, çünkü yeniden inşa edilmiş bina ve Varını yoğunu satmış. Benim babam, annem ya da dayılarım hiç kimse o evde oturmadı. E orada boş bir ev hazır durmasına rağmen kimse oturmadı. Çok düşük şeylerle kiraya verildi. Çünkü kentin merkezi boşaldı. Oraya yeni işte göç eden insanlar geldi ama şey yükselen sınıf. Kentin çeperli. Burada tam olarak nerede olduğunu söyleyin. Sultanahmet. Sultanahmet. Ve buradan babam mesela evlenir evlenmez Kalamış'a taşındı. Orada yeni gelişen şey Bağdat Caddesi sonra. Şimdi ne oldu? Bağdat Caddesi'ndeki evler 200 bin dolar etmiyor. Halbuki onların e, satın alındıkları zamanki değeri milyon dolar etmesi anlamına geliyor. Hı. Yani bugünkü Hı. şeyle. Dolayısıyla aslında bir takım insanlar da sürekli fakirleşiyor. Çünkü kent bu şekilde bir şeyle harmanlandıkça... Ee, dışarı doğru, içeri doğru yani sürekli iktidar tarafından bu köprü oyunlarıyla, otoyol oyunlarıyla bir sürekli elektrik bir başka yönden bir başka yönden verildikçe başka yerler aydınlanıyor, canlanıyor. Bir takım yerlerde batıyor. Şimdi o Çok güzel bir noktaya geliyoruz. Bu bir yani şiddet bu, işte bu. Evet, tam, yani demokratik olmadığı için bu bir şiddet. Kesinlikle şiddet olduğunu görüyoruz. Ve başka şiddetler de yaratmaya doğru gidiyor. Yani gidiyor bile değil. Yaratmış durumda. Ben geçen hafta sonu Çekmeköy'deydim. Hmm. Çekmeköy'de biraz dolaşmaya başlayınca <gülüyor> arabayla çok enteresan bir sahneyle ile karşılaşıyorsunuz. Her tarafta jiletli tel. Biz dikenli diken tel diyorduk da. Yok terminoloji... jiletli teller var. Evet, diken. <gülüyor> Ama her taraf yani bütün her yollar jiletli tellerle kaplı. Yani e, ve yani e, ben çekim yapıyordum da arkadaşım özellikle dedi. "Aysim e, dedi etrafta yürüyen insan yok. Yürü, eğer varsa bunların hepsi güvenlik görevlisi." dedi. <gülüyor> evet. Ya yani, düşünebiliyor musun? Beya be be yani bizim gibi arabalar olanlar da yok. E, bütün arabalar da jip. Evet. geçen e, bizim gibi arabalar ben hani araba. e, Toyota'sı eski 15 senelik Toyota benim Peugeot falan böyle hani e, artık o, hani insanların pek mutabık görmedikleri arabalar. On, on o tarz arabalar eğer geçiyorsa onlar çok hızlı geçiyorlar. Çünkü mahallede yani böyle ayrıştanmış olan mahallenin gençleri onlar. Onlar da müthiş bir hani bu yaratılmış düzene karşı bir pötestoylar. Oradan böyle hani kendilerini göstermeye Hatta müzik açıp falan da. Tabii tabii müzik açarak. Egzoslarını da patlatmışlardır. Çok büyük bir ihtimalle. Öyle görmedik ama artık egzosu <gülüyor> tamam, patlamış. Ama orası öyle bir yer Çok ki ilginç, Yüzme havuzlu villalar var. İçinde at yani manej olan e, şeyleri var. var. Onun yanında da suyu olmayan e, biliyor musun? Evler var. Ee, suyu olmayan yani içinde su olmayan evler var. Ve o, o suyu olmayan evlere karşı müthiş bir güvenlik var. Yani hani her, o suyu olmayan evlerdeki insanlar her an onlara saldıracaklarmış gibi bir hisler var. Yani, Saldırmasalar ve öyle zannediyorlar. E, öyle çünkü zannediyorlar. Çünkü. Ve e, şey e, hani grafitiler gördük. Hı. Bu e, çitlerin, çit değil jiletli tel. lerin duvar kısımlarını grafitiler gördük korkmayın diye yazıyor korkmayın mı yazıyor <gülüyor> evet korkmayın no yani. fear yazıyor korkmayın ve bizim yazıyor ilişki bir tanesi no feardi evet İngilizce yazıyordu ha bizden korkmayın bizden korkmayın yani lütfen hani birlikte yaşayalım bizi bu kadar dışlamayın diye duvar yazıları vardı ya kağıthanede bak çocukların şeylerin <gülüyor> kağıt toplayıcıların falan barındığı bir yalnız büyük... silinmiş silinmiş, ha, silinmiş, bu silinmiş. Bu arada. birisi silmiş yani. Evet. Büyük bir non bölge. Non yıkım <gülüyor> yapıldı. Sonra bütün bu insanlar işte naylonların altında yaşamaya başlamıştı. Gece yarısı gidip o hallerini görmüştüm. Yani hepsi böyle naylonu kaldırıyorsun içinden bir aile çıkıyor. Şimdi öyle bir felaket ki evlerini yıkmışlar. Ve bu insanlar böyle şey kamyonet kasalarında eski kamyonetlerin terk edilmiş arabaların kasasında. Naylonların altında böyle bir naylonu sahiden yani abartmıyorum. ve bir naylon var şöyle duruyor çadır gibi değil. Şöyle kaldırıyorsun altında bakıyorsun çocuk ortada ya, anne baba falan böyle yatıyorlar tamam mı? Böyle bir durumdaydı. Orada işte spor tesisi yapmış belediye. Ama mahallenin çocuklar için değil. <gülüyor> <gülüyor> o spor tesisine ilk önce dikenli tellerle etrafını çevirmişler. Dikenli tellerle bir yolla böyle oraya ulaşıyorsun o yol da kapalı. O yol e, dikenli teller yetmemiş. ...etrafını da seyretmesinlerdi yani görülmesin diye. Duvar Ha bir de duvar çekmişler. Ya spor bu yani çocuklar seyretmek istiyor. Orada gelip zengin mahalle çocukları gelip arabalarıyla park Zaten ediyorlar. orada Bil spor yapma ihtimalleri yok. Ondan verilmiyor. yok ama şu seyret seyretmeleri de Yok işte yasak. o kadar korkuyorlar ki görülmesi bile... Yani oynarken onların şeyi o yoksulluğun görülmesi evet. bile büyük bir şey olduğu için çocuklarda ne yapmış biliyor musun? Küçücük delikler açmışlar betonda. O deliklerden içerideki maçı seyrediyorlar. Minnacık parmak gibi delikler açmışlar duvara. Böyle bak dediler gösterdiler. O deliklerden içeride böyle gece Aydınlatılmış sahada top oynayan e, zengin e, mahalle insanlarını seyrediyorlar. Çekmeköy'de de tam hani bunun da zıttını şöyle bir şekilde yani tam inverse'ın aslında zıttı değil de ne denir ona tam Karşıt. karşıtlığını Hı -hı. şöyle görüyoruz e, güvenlik kalem kameraları tamamen sokağa. yansıtılmış durumda. Bütün sokağı gözlemliyor. Yani içeriği değil. Bütün sokağı Dışarı. gözlemliyor. Dışarıyı. gözlemliyor. Hı. Yani içerisi bitmiş zaten. İçerisi bir ütopya. Hani ütopyayı kurmuşlar ama dışarısını da distopya olarak kurguladığı için orayı da tamamen kontrol altına almaya çalışıyor. Halbuki böyle bir ne kadar hani e, kanunen böyle bir etkisi var bilmiyorum. Ve oraya işte e, o grafitilere bakarken e, mahalleden çocuklar oradan yürüyorlardı. Hatta Ee, sanırım da merak etmişler biz ne yapıyoruz diye kameralarla oralarda dolaşırken ve gelip o grafitileri bize okudular mesela serinmiş olan grafitileri çünkü arkadaşları yazmışlar ya da kendileri abileri falan öyle şeyler ve işte o, o çevrede Muhsin Yazıcıoğlu Hatıra Ormanı var hemen bu böyle bir alanın Site site site alanının ortasında ve orada bir ağaç var o ağacın ortasında şey orman, orman değil de böyle bir yeşillik gibi Hı. bir yerin ortasında orada oturup birlikte böyle 4-5 kişi e, gençler oturup şarkı falan söylediklerinde jandarma mı polis mi ne geliyormuş ve burada oturmayın diyormuş. Hı. Yani herhangi bir yerde oturamıyorlar çünkü tehdit oluşturuyorlar. Oturmak yasak. Yani siseye falan girdikler de yok. Çok ilginç. Bu arada şey de çok enteresan. Peki güvenlikteki insanlar aslında bu mahalleden otur muhalleden insanlar değil mi diye sorduk. O mahallenin tabii, tabii ki gençleri, hizmetliler oradan geliyor. Tabii gelir. orta yaşlıları evet. bu sefer orada güvenlik kurbesinde güvenlik şefi olarak hizmet olarak, olarak. da alıyorlardır içeri içeri. Peki hizmeti. dedim onlar sizin arkadaşlarınız ve abileriniz değil mi zaten? Evet öyleler. Onlar da rica ediyorlar ki başımızı <gülüyor> derde sokmayın biraz uzakta oturun. bir tane bir alan saptamışlar dolayısıyla burası burada oturabiliyoruz ama diğer başka hiçbir yerde mahallede oturamıyoruz diyorlar hani nasıl bir kamusal alandan bahsediyoruz yani nasıl bir şiddet bu şiddetin gündelik hayattaki şu e, hani yansımalarına bir bakabilir miyiz yani, yani e, oradaki herhangi bir insan evet. e, en ufak bir korku hissi Hissettiği anda telefonu açıyor güvenliği ve bu çocukları buradan yani senin içinde değil senin dışında sokakta yürümesinler diyor. Ve yürüyemiyor çocuklar. Evet bu otoyollar icat edilmeden önce kent içi otoyollar evet zenginler vardı ama bu şekilde kent ayrışmamıştı. Otoyollar aslında kenti birleştirmiyor bölüyor tabii ki e çünkü e, mesafe koyuyor. şeyler arasında, kent bölümleri arasında. Şimdi Bağdat Caddesi olsun, Vali Caddesi olsun, Rumeli Caddesi olsun, Etiler Caddesi olsun. Bunlar otomobil döneminde şekillenmiş yollar. Bunlar yaya yolu ya da at arabası yolu olarak değil. Otomobil döneminde genişlediler, büyüdüler, etrafında mağazalarla şekillendiler. Ama gene de bir demokratik tarafı var çünkü herkes bunları kullanabiliyor. Şimdi yapılan e, otoyol kenti Yani otoyol kent diyelim bugünkü yapılan şey, otoyollarla bağlanan e, kent birimleri. Los Angeles modeli. Böyle bir şeye sahip Tam değil. Los böyle bir. o Osangels modeli. Amerikan evet. şey, suburb modeli. Evet. Şimdi bu şiddetin yeniden üretilmesini sağlayan en önemli araç tabii. Yani belirleyici temel araç köprü. Boğaz Köprüsü. Evet. Çünkü ona göre. Şekillendi. Ana, ana damar evet. değişiyor. Mesela Marmaray bu şeyi pek fazla sağlamıyor Marmaray projesi. 10 köprüye bedel deniyordu. Özellikle Marmaray'a karşı bir şey vardı. ...bir tepki vardı. Üçüncü Köprü, Arnoltuköy'e yapılacağı zaman... ...Ulaştırma Bakanlığı... ...ya biz Marmaray diye bir proje üzerinde çalışıyoruz. Ne olur bunu şey yapın diye... ...bize müsteşar gelmişti. Yani şimdi düşünebiliyor musun? Büyükşehir Belediyesi... ...bizden yana. Üçüncü Köprü mücadelesinde. Tayyip Erdoğan ve onun kadroları. <gülüyor> ve meclis salonunu kullanabiliyorduk. Toplantı yapmak için... ...İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin... ...meclis salonunda yapılıyordu toplantılar. Bütün STK'lar orada buluşuyordu. Ve belediye yöneticileri de katılıyordu. Ne kadar demokratik bir ortam. Ve Ulaştırma Bakanlığı da katılıyordu. Çünkü o da Bayındırlık Bakanlığı'nın... ...yani Karayolları Genel Müdürlüğü'nün... ...projesi olan 3. Köprü'ye karşıya da... ...diyordu ki eğer 3. Köprü yapılırsa... ...Marmaray yapılmayacak. Şimdi Marmaray projesi başladı. Marmaray projesi eğer E5 üzerinde... ...yapılmış olsaydı... ...kent merkezinde... ...ne 3. köprü ihtiyaç kalacaktı ne bir şey. Onu özellikle eski... Banlio hattının eski endüstriye ulaşım yani 19. yüzyıldan kalma ulaşım hattının üzerine kurdular ki sınırının dışına taşmasın. Ve şimdi de yanında bir tane araç tüneli yapıyorlar ki hani Marmaray fazla zarar vermesin bu şeye diye tekrar araçla ulaşımı sağlamak. Ve bu tabii kentin merkezindeki oluşmuş rant alanlarının içinde en çok tarihi aramadaki kentsel yenileme projelerini ilgilendiren bir. şey araç tünelinin yapılması. Çünkü oralara yapılacak olan villalar Sulu Kule'de olduğu gibi, Yalı Mahallesi'nde olduğu gibi işte Fener tarafında, Balat'ta, <gülüyor> Ayvansaray'da, daha Zeytinburnu tarafı falan bütün bunlar bu araç tüneli besleniyor. Şimdi onun için yani bu mantığı şöyle kurgulayabiliriz. Zeytinburnu'ndaki mesela kentsel Dönüşüm projesi aynı bizim yapsatçı müteahhitlerin verdiği e, şey gibi, e, proje yönteminde vermiş olduğu karşılık gibi. Ee, ...şeyleri karşısına alıyor. Ee, kullanıcıları. Sana yüzde elli veririm diyor. Mesela iki dairesi var birisinden kira alıyorsa... ...artık kira alamayacak. Emekli mesela yatırım yapmış bir dairesi daha var. Ve insanlar diyorlar ki... Ya ...peki ama biz bunları... ...bu kadar ucuza... ...almadık, bayağı bir para ödedik. Dolayısıyla bu değişim... Daha iyi Koran <gülüyor> çok evet, daha iyiydi. Bu modele göre çok çok daha iyiydi. Ee, i̇nsanlar yani hak ettiklerini düşündükleri bedeli kesinlikle alamıyorlar. Ki tarla başındaki yani gerçek bedeli alamıyorlar. Suluk ile de, Ve şey de istedikleri zaman hani mesela yıllarca bir hani bir apartman için bile yıllarca müzakere ediliyor. İstemeyen olduğu zaman yapılamıyordu. Tabii ki çok daha demokratikti. Yani yapsatçı bile ki tamamen. Özel alanda piyasa mekanizmalarıyla çalışan bir moda o bile kamusal açıdan daha demokratik. Kesinlikle. Çünkü şimdi Sulukule'de işte 500 liradan arsayı kamulaştırırız dediler 500-700. Halbuki 2500 liraydı o zaman değeri. Şimdi zaten... Müteahhitle paylaşıyordu oluşan yeni değeri. Evin sahipleri. Hatta kiracıları bile bir dönem hani müteahhit... ...karşılıyordu onların zararlarını. Şimdi hiç öyle bir şeyden söz etmek mümkün değil. Evet bir zor var, zor yani şiddet var e, bugünkü uygulamalarda. Bu köprü meselesi aslında bütün bu şeyi tamamen alt üst edecek. E, yeni bir yerleşim alanına yapılması o yüzden gerekli. Yani şimdi madem ki Marmara yapılıyor, tarihi bölgeler hmm. düzenleniyor... ...buradaki şeyi rayına koyduk. Şimdi bir de boş yeşil alanlar var. Yani bu da klasik. Yani yeşil alanları imara açma modeli. Dolayısıyla Bir de ki, içindeki tamamlıyor. de çok hani her türlü şekilde çok zorlayıcı oldu. Evet kentsel çok zorlayıcı. Kentsel dönüşümü bir türlü aslında Zeytinburnu'nda başladı orada da olmadı. İşte Beceriksizlik hiçbir yerde, tabii. Hiçbir yerde başarılı ve evet. ran, e, sürekli sürdürülebilir bir şekilde devam etmedi kentsel dönüşüm. Evet çok da edemezdi. Çünkü belliydi aslında ama işte ne yazık ki. Ee, bu anlaşılmıyor. Ama bir gitseydi aslında üçüncü köprü olmayabilir miydi? Yani hani böyle bir başarılı bir model Aa, sürdürülebilir a, kimsenin tepkisini çekmiyor zorlanmıyoruz deselerdi belki de üçüncü köprü olmazdı. Yok gözleri doymaz. Yok, New York'ta <gülüyor> gökdelen yapan bir şey varmış hani Karadenizli vatandaş hep üstüne bir kat çıkmak istemiş <gülüyor> Serbest olmasına rağmen. Evet ne yapacağız peki şimdi neyle müzik, devam edeceğiz? Müzik arası veriyoruz. Değil mi? Evet, ne dinliyoruz? Highway to Hell. AC/DC'den dinliyoruz. highway to hell cehenneme otoyol otoban. <gülüyor> <gülüyor> Müziğimizde de ama otobanda kesintiler oldu. Özür dileriz. Evet. Olmayacağını söylemiştik zaten. <gülüyor> Otobanlara karşı <gülüyor> cehenneme giden bile olsa otobanları istemiyoruz <gülüyor> diye. Bu arada bu ikinci köprü oluşumuyla birlikte oluşmuş olan yeni kentsel bölgelerden bahsederken Çekmeköy örneğinden gidiyorduk. onun üzerine biraz sohbet edeceğiz. Çekmeköy bir tarifesine nereden gidiyor? Yani belki sorma is, bana. Herkes de bilmiyor <gülüyor> Bilandan, olabilir. Dedi, Çekmeköy e, Kayış Dağla şey arasında, Çavuşbaşı arasında yer alan ya da bilmiyorum. İmraniye'den daha kuzeydeki olan bir bölge değil mi? Yani sen e, yok. Ben çünkü çekim yapıyordum. Ya ama ikinci köprünün işte Kanadolu yakasındaki ayağına, Kavacık'a yakın bir yer. Evet. Tabii tabii. daha doğru giderken, Kay Kayıştağ'a arasındaki bölge zannedersin. Ataşehir, evet. e, Ümraniye, Dudullu. Ben artık İstanbul tanımıyorum, onun için İstanbul doğumlu bir insan. O, hakikaten aslında, evet. o İstanbul'u kimse de tanımıyor. E, yani hani o... o... O İstanbul'la ilgili bir haritamız yok kafamızda. Bununla ilgili de aslında bizim bir çalışmamız var. O yüzden çekim yapıyorduk. Bu yeni oluşmuş olan şeridi çekiyoruz. Hmm. E, ve oradaki oluşan yerleşim bölgelerini çekiyoruz. Daha kafamızda harita oluşmadığı için sana net bir şey söylemiyorum ama e, belki bir programı sırf bunun, bu harita üzerinden yaparız. E, biraz daha çalışalım ve çekimleri devam ettirelim. Yani, çünkü o harita çok önemli. Yani kent, Yeni dönem 90'lar sonrası kenti en belirleyen harita bu aslında. Evet çok doğru. O, o haritayı ve hani oluşan onun üzerindeki yeni oluşumlar, eskinin artıklarıyla oyunun yeninin nasıl iletişime geçtiği, nasıl dizildikleri o yol boyunca. Çok enteresan yani sadece çekim yaptım ve o elimde ama daha inceleyemedim. O, o incelemelerden çok hoş şeyler çıkabilir. Onu da bir sergi olarak serginin bir parçası olarak göstereceğiz zaten. Çok ha, enteresan de, bir şey yaşanıyor şu anda İstanbul'da. Bir çok doktora öğrencisi veya işte araştırmacı geliyor. Sürekli bu meseleyi araştırıyorlar İstanbul'da. bu yani biz diyorduk ki yani meseleyin? yani işte bu şeyin e, otoyolların ve evet. kent yeni kent örgütlenmesi yani bu kapalı evet. alanların oluşması, kapalı stellerin oluşması. Mesela biz diyorduk ki hep, şeyde bir deneyim yok. Yani bu kentsel dönüşüm konusunda hep konuşuluyor da bu konuda bir ortaya konmuş yapsatçı model dışında yani bu Neoklasik model dışında sadece inşaat meselesi gibi gözüken model dışında bugüne kadar hiçbir şey konuşulmadı. Tuhaftır. Hep mimarlar işte fizik açısından inşaat mühendisleri, evet. yer bilimciler ya da işte jeologlar falan bunları konuşuyor şu anda bir yerleşim deyince. Oysaki çok farklı boyutları var tabi olayın sosyoloji vesaire. Şimdi ilginç olan hem bir mimarlar bir kere şeye dönüştü. Çok disiplinli bir kavrayışa doğru dönüştü. Hem de bir de uluslararası ilgi olduğu için. Çok e, iyi bir şey oluyor, e, diyalog. Yani buradaki şey İstanbul küreselleşiyor derken sorunları da küreselleşiyor. Evet, bütün dünyadaki sorunların aynısı burada Hı. da yaşanıyor. E, hatta bu sorunlar <gülüyor> ithal ve ihraç ediliyor. <gülüyor> i̇hraç ediliyor mu? İhraç ihraç? da ediliyor. Tabii İstanbul'da örnek alan başka yerler var. Kazakistan mesela Tabii. şey... Tabii yani bütün düşünürsen Orta Asya'daki hava alanları İstanbul mesela taklit ediyor. Eminim sorunları da o şekilde taklit etmiyor. Orada yapıyorlar zaten. Aynı tarz hava olur. aynı tarz şehirler kuruluyor. Evet. Buradaki mimarlar çalışıyor. E, kamu yapılarında da çok Ve benzerlik var. Çalışıyor, İlk tabii. önce inşa ediyorlar sonra nasıl kullanacağız diye düşünüyorlar. Bakıyorlar olmuyor. Hadi şu kısmını müze yapalım. Bu kısmını kongre merkezi yapalım. <gülüyor> Bu kısmını, kısmını alışveriş merkezi yapalım diye düşünüyorlar. Ha, Harika Havalanı. bir şey. Havalan değil. Böyle kent ha, merkezinde kent böyle büyük binalar yapıyorlar. Ee, İstanbul'da mimarlar da var onları yapanlar arasında. Ondan sonra düşünüyorlar bakalım hani ne olacak? Biz aslında bir de bir alanda da bu şekilde çalışıyoruz. Kentler birbirleriyle nasıl ihraç ve ithal ilişkileri içinde bu düzenlemeler açısından? Yani birbirlerine bakıp kopya ediyorlar. Dubai'ye mesela bakıyor İstanbul. Tabii. Kimler Dubai'ye bakıyor? Mimarlar mesela Dubai'ye özeniyorlar. Bakmaz olur mu? Tabii. Yani İstanbul Belediye Başkanı adalar <gülüyor> kuracağım dedi. Bu son e, hatta projeler var. E, ama sürpriz. Başbakan söylemiyor. Öyle Biz mi? geçen hafta bir şey konuştuk, Taksim Meydanı projesini konuştuk ama diğerlerinden bir tanesi daha çıktı galiba ortaya. Bir de Adalar projesi varmış, Boğaz şeyde, Marmara kıyısında. Ee, Dubai, Dubai gibi. Dubai tabii. Tabii. Işık tutuyor. İstanbul'da. Ama Dubai'yi battığını niye? hiç düşünmüyoruz. <gülüyor> Gerçi batmadı. İşte kurtarmaya çalıştılar. Kurtarıldı. İstanbul'da yani bunu, yani batmaz İstanbul hiçbir zaman. Ne Biliyorsun. yapsanız ba insanlar batar, <gülüyor> şehir batmaz. <gülüyor> evet. Bu arada e, o çekmeköyde ve güvenlikten bahsederken e, okumalar da yapıyoruz tabii. Hani dünyada bu konularda neler söyleniyor diye. E, bir sürü hani şehirle uğraşan insanın bildiği bir e, isim Eyal Weissman. E, Ankara'daki mimarlık sosyal forumuna da geliyor konuşmacı olarak. E, İsrail'in aslında... E, Filistin'de uyguladığı kendi toprakları ve Kudüs'te ve Filistin topraklarında uyguladığı mimari örgütlenmeleri anlamaya çalışıyor. Bunlara bakıyor. Nasıl oluştuğuna bakıyor. Ama bizimle ilgili tarafı çok enteresan bir aslında aynı zamanda aynı dünyada yaşıyor olmanın etkileşimini anlatıyor. Şöyle diyor 80'lerdeki Batı Şeria, West Bank, patı şeria mı oluyor? Pardon, yanlış söylediysem. Buralarda var olan kolonizasyon teknikleri aslında Amerika'da Reagan döneminde olan orta sınıfın bu duvarların arkasına kaçmasıyla eş zamanlı diyor. Ve bu kaçış... iki iki taraflı kaçış. Duvarların arkasına, duvarların oluşturulması ve duvarların arkasına kaçış ee, kendi yarattıkları e, fakirliğin ve şiddetin aslında eee ayrıştırılmasıyla ilgiliydi diyor. Şimdi bu hani yeni oluşan alanlarda da aynı şey görüyoruz. Yani 90'larda İstanbul'da oluşmaya başladığını gördünüz başka şehirlerde de olduğunu başladığına eminim Kayseri'de olabilir İzmir'de olabilir ama bilmiyorum ee, yani hani hakikaten bu bu tarz aynı e, dinamiği yani e, kurduğunuz yeni yerleşimle birlikte siz aslında bir fakirlik bir şiddet üretiyorsunuz ve bundan da kaçmak için güvenliği daha da fazla arttırıyorsunuz. böyle bir durum var artı e, şimdi Bu özellikle e, Irak Savaşı ve işte İsrail'in gitgide arttırdığı e, savaş tekniklerinin de e, sadece bu alanlarda kalmadığı bu tekniklerin de artık gündelik hayattaki evlerin güvenliğini sağlamak üzerine tekniklere de dönüştüğünü anlatıyor. Hakikaten ben bir reklamlarına bakmaya başladım bu güvenlik şirketlerinin. Ki eminim Türkiye'de de var. Birebir hani şey yani reklam kendini... E, lanse ederken şey diyor <gülüyor> Irak savaşında kullanılan teknikleri kullanıyoruz diyor A A Amerikan ordusunun e, şey <gülüyor> yakında şey koyarlar mı otomatik ateş açan silah hani vardı ya, öyle bir icat yaptılar var bir, bir şey sitede de Türkiye'de var Hayır, yani ya bir da sitede de var elektrik veren falan. Var şu anda. Tabii elektrik veriyor bu jiletli teller bu arada. Ha. Şey Hatta işte birisi söylemişti. Sitelerde genellikle şey yapıyorlar. Oylama yapıyorlar. Elektrik verilsin mi? Hayır diyen yok. Herkes elektrik verilsin diyor jiletli tellere. Yani Ma bu masrafı açısından yapıyorlardır belki oylamayı da. Aylık elektrik tüketimi ne kadar artacak? 5 lira mı 10 lira mı kişi başına? Ama herkes kabul ediyor. Düşünebiliyor musun? Yani bir kişi falan karşı çıkmıyor. Böyle, evet. yani i̇nanılmaz bir Peki, şey. Peki o elektriğe çarpılırsam ben... Kamu alanda yürürken diyelim. Çarpılmayacaksın kardeşim diyecekler sana. Yani bu yani. suç mu? Suç mu evet, Hem çarpılacağım oraya, hem de suç işler. Sen oraya çık, çıktıysan oraya zaten güvenliğine... Ne çıkmayayım? Yani burası bir sonuçta kamu alan. Yani bir yolun kenarına birisi duvar yaptı diye sen özel bir mülküne girmiyor. Sen bir kamerayla çıkmaya, He. çıkmaya çalış bak. Hani bırak hani oraya girmeye çalışmayı. Evet. Bir kamerayla orada dolaşmaya başla. Herkes başına düşüşüyor. Şimdi bir arkadaşım e, bir ev aldı. 20 sene çalıştıktan sonra... Ee, ...Boğaz Tepelerinde... Ee, bana göstermeye... ...işte bindik arabasına köprüden geçtik... ...gittik... ...şimdi bir tane şey yapmışlar... ...olmamış... ...bir tel... ...düzgün... <gülüyor> ...ikinci bir şey yapmışlar... ...olmamış... ...üç tane yapmışlar... Tam ...üç tane böyle katmerli... Ba ...balkona çıkıyorsun... ...balkondan üç tane ayrı şey çıkıyor... ...karşında... ...üç tane engel... ...dedim ya kusura bakma... ...anlayamadım dedim... ...şimdi bu dedi... Hendekler falan da kazmışlar... <gülüyor> ...bu birincisi dedi ilk... ...aldığımızda yapılmıştı... apartma şey stey yönetimi sonunda yeterli bulmadı ikinciyi de yaptırdı çünkü birincisi çok böyle düzgün bir şey yani sadece mimari bir şey gibi duvar gibi ikincisi baya engelli olsun diye baya çalışılmış fakat o da yetmemiş üçüncü bir tane işte bu ciletti'den yapmışlar o yeni moda çünkü teknoloji değişiyor sürekli belki dördüncü yeni bir şey daha çıkarsa böyle katan falan duvarlar varsa ondan da yaptırırlar herhalde. Ben dedim ya buradan bakınca bunu görmek çok irkitletici dedim. Yani bu manzarayı görüyorsun dedim. Bir onu görüyorsun ama bu arada bütün bu hani üç katlı duvarların arkasında da çocuklar oynuyor. Ha, tabii. Sesler o... o kadar sempatik ki. Tavuklar var. Evet. Çocuklar oynuyor. Evet. Gençler evet. orada türkü söylüyor falan. Hani böyle türkü de değil artık kimse türkü söylemiyor. Ha. <gülüyor> yani hani hakikaten yani... Korkulacak hiçbir şey yok hatta ben o sitelere girmeye korkuyorum acaba içeride, i̇çeride hani, mi şey kendilerini mi gizliyorlar yanlış bir şey yaptıkları için hani içeride bir durum mu var hani gerçekten dışarıda ya, yalnız hani böyle hani duvarlar on, oluşturdukça o hani mesela e, karşı tarafında olan tek katlı bir gece kondu mesela o da kendi duvarlarını örmeye çalışıyor çok enteresan manzara. Kim daha namussuz diye bakarsak aslında <gülüyor> <gülüyor> namussuzluktan korkan daha namussuz olabilir yani. Çünkü o zenginliğin kaynağında başka şeyler de olabilir tabi bu şey korkusu yani dışarıdan gelecek şey tehlike korkusu şeyi aslında dışarıda aslında yok dışarıdan öyle bir şey gelmiyor da belki ama o insanlar onu üretiyorlar Çok korku benziyor İsrail aslında evet. İsrail de korku kendileri üretiyor e psikolojisini. Ona da çok öyle, benziyor. O da çok öyle. ilginç. Yani ista, daha doğrusu İsraillerin değil de İsraillerin politikacıların sürekli ürettikleri korkuya çok benzeyen bir korku. Yani dışarıda ne olduğuyla bağlantısız bir korku var içeride. Evet. O yüzden Eyal Weissman'ın bu e, söyledikleri gitgide günümüz şehirleriyle de ilgili çok ciddi ipuçları veriyor. Yani tamamen İsrail'in e, politikaları Amerikan'ın e, bugün işte Irak'ta Afganistan'da e, dünyaya yaptığı zulüm şey, şey şehirlerin içinde de sitelerin şehre yaptıkları zulüm olarak görülebilir yani bu şey e Şehre bakış da çok ilginç bu güvenlik kameralarının yani gitgide 3D oyunlara benziyor bu güvenlik kameralarındaki görüntüler. Ve dolayısıyla hani mesela siz evden de bağlanabiliyorsunuz yani çocuğunuz da şehri böyle algılıyor işte güvenlik kameralarından. Yani Amerika'nın ıra e, hani bir bakış açısı var ya yani ıra sadece yani tehlikelerin geldiği, insanların yürüdüğü alanları, tehlikelerin geldiği ve hani e, Oyunlarda gördüğümüz hani vurulacak hedef hedef olarak görüyor. Yani evet. bugün bizim çocuklarımız da şehre böyle bakacaklar artık. Afganistan'daki hani o seyrettiğimiz filmlerdeki gibi yani Afganistan çıkıyor. diye bir şey yok. Sadece evet. bir simülasyonu var evet. artık. Ve hani var olanın simülasyonu var. Ve buradan hani biz <gülüyor> şehri böyle göreceğiz bir. Her an olarak. bir tehdit oluşabilir. Ben şeyde askerlik yaparken şimdi bu söylediğini onu hatırlattı. Bir jandarma şeyini ziyarete gitmiştim. Bir askeri şeyle gitmiştim araçla. Dönerken oranın komutanı benim elime şey tutuşturdu. Bunu dedi git bölge komutanına götür. Benim raporum dedi. Gizli yazıyor üstünde falan. Ben de işte bindim yolda uzun. Ya yani şu raporu bir okuyayım dedim. Raporun başlığı şu. işte şeylerin terörist saldırıları gösteren emareler diye. Hmm. Şimdi MR1, MR2 falan diye böyle şey yapmış, bir gösterge bilimsel çalışma. O kadar hoştu ki, o kadar böyle şey, ilginç. Mesela hiç orada işte şeyle falan alakası yok. Yani öznenin niyetiyle alakası yok. Sadece o davranışı yaptığı için suçlu yerine geçebilir. Gece geç saatlere kadar ışığın yanması bir tanesi bu. <gülüyor> Aynı yerden birkaç kere geçmek. Ben şimdi korkuyorum mesela bazı <gülüyor> şeylerin önden geçerken bir şey unutuyorum geri gidiyorum. Hani bir daha geçiyorum. Yani dört kere geçti mi tamam. Şak <gülüyor> yakalandın. İşte şey yaparken şüpheli bakışlar atmak. Yani insan korkar korkar yani. bu hey falan. Böyle emareleri sınıflandırmış. Senin niyetin ne olursa olsun. Bu emarelere uyuyorsan teröristsin artık. Tamam uyudun yakalandın veya işte vuruldun falan olabilir işte. Dediğin şey bu. Aynen bu e, ve e. bunun bilgisayar programları da var. Yani e, e. bu insanların niyetiyle değil bilgisayar programı böyle davranışları belirleyecek. Ha bu ve hani mesela seni bu davranışlarına göre bu e, tehlikeli bir şey şahıs diye nitelendirecek. Evet. Şimdi bu otoyollar ve köprü yapılmadan önce İstanbul'da haksızlık eşitsizlik yok muydu? Çok vardı. Ama bunu Eğitim sistemiyle mesela bu eşitsizliği yeniden üretiyorlardı. Yani işte ben hatırlıyorum işte kalamıştı işte, Fenerbahçe'de kapıcı çocukları falan bizim okuduğumuz okullara pek giremezlerdi. Onların böyle şeyle öyle imkanları mi? yoktu tabii. İlkokuldu. Ben İlkokulda geldiğinde bir, bir tane mesela bahçıvanın çocuğu gelmişti. Ee, kötü davranıyorlar. Çok, çok kötü çok, davranıyorlar. Yani kötü. ona her dakika Ama hiç de aynı sınıftaydık Koran, Hiç değilse aynı, aynı, aynı sınıftaydık. Ama işte yani. o bir numune. Evet. Bir kişi aynı geldi ve... Evet. Numune olarak da tutuluyordu. Evet, travma geçirdi. Ki. Yani köyden gelmiş birisinin evet. çocuğu gelsin de işte şimdi öyle değil tabii. Şimdi değişti bu durum. Şimdi nasıl oldu? Şimdi ee, <gülüyor> üst sınıf kesinlikle <gülüyor> devlet okuluna göndermiyor çocuğunu ilkokula özellikle. Tabii ki. Yani şimdi statüko başka şekilde üretiliyor. O zamanki devlet kamu düzeni içinde statüko üretiliyordu. Şimdi kamu düzeni dışında üretiliyor. Özel, özel alanlarında evet. üretiliyor. Fark burada. Benim yanımdaki ilkokulu şöyle bir slogan asmış çok hoşuma gitti. En iyi okul en yakın okuldur diye. <gülüyor> <gülüyor> Ve bakıyorum hani mesela benim apartman görevlerim yanımdaki apartmanın görevleri çocukların nasıl büyüdüğünü. Yani hakikaten karşımızda ilkokul oraya gidiyorlar. Okuldan çıkıyorlar karşımızda bizim, ben Nevazım sitesinde oturuyorum. Basketbol potaları var Babası, babalarıyla beraber maç yapıyorlar. Sanırım etrafımda gördüğüm ve arkadaşlarımın da çocuklarının nasıl büyüdüğünü görüyorum özel okullarda. En sağlıklı büyüyen çocuklar şu anda gerçekten apartman gelirleri çocuklar. İşte aileleriyle birlikte okulları yanında yani sokakla birlikte gayet hani gündelik hayatın olanlığıyla büyüyorlar. Farklı farklı böyle hani o yanlış bu doğru şu tehlikeli bu aman sakıncalı şeyleri olmadan. Zaten Gayet şunu söyleyebilir miyim? Yaşam şu arada şunu söyleyebilir miyim bir e, biraz fazla şeye bugünkü yöneticilere şey yaptık da köprü dolayısıyla e, dilimizi uzattık ama bir taraftan da şunu unutmamak lazım hani o işte e, kapıcı sınıfı kapıcı çocuklarının işte şeyleri durumu e, yeni göç etmiş Anadolu vatandaş bunların hepsi şu anda İstanbul'da yönetici oldular bu da tabi. şey açısından e, dediğin şeyi gelişmez. gösteriyor yani nasıl oldu da o kadar çocuklarını Amerika'da okutanlar bilmem neler falan <gülüyor> yönetici yapamadılar çocuklarını <gülüyor> ama ne oldu da eskiden çay servisi yapmaktan başka iş yaptırmayacağımız insanlar e, elin en fazla çaycı olabilirdi yani bir toplantı elinde tepsiyle gelirdi şimdi toplantıyı yönetiyor bunu yani <gülüyor> şey için bu, söylemiyorum bu bu hakikaten olumlu hakikaten çok şeyler şey. bence evet. çok güzel bir evet. şey ya. ama bundan sonra olabileceğini düşünüyor musun Yani yeni gelen 90'lardan sonra göç etmiş, doğan e, doğdan göç etmiş bir ailenin çocuğunun böyle bir imkanı olabileceğini ben artık görmüyorum. Yani ne olursa olsun 80'lerde, 70'lerde bu imkanlar vardı. Ama bugün bu neredeyse imkansız hale geldi. Yani yukarılar de kendini kaslaştırıyor. Aşağıdan yukarıya çıkış çok zorlaştı gibi geliyor. Evet. Yani O dönemlerde bu imkanlar vardı. Evet. belli olmaz yani, yani bir dördüncü vardır, beşinci köprü ama. yapmak için yer yok mu var hani bütün Köprüler boğazı oluyor. eğer bütün boğazı şey yaparsak <gülüyor> betonla kaplarsak mesela tünel haline getirsek boğazı o zaman bence demokratik bir şey durum ortaya çıkacak çünkü o zaman işsizlik yaratmak fırsatı olmayacak her yere gitmek serbest yani Amerika'da falan öyle bir şey vardır ya, liberal imar hakkının verildiği yerler hiç şey yok sınır yok istediğini yap O zaman hiç olmazsa politikacının da rant e, kontrol etme imkanı ortadan kalkıyor. Yani bu belki daha demokratik. Biz de boğazı mesela bütünüyle betonla örtsek hiçbir şey bırakmasak. Yani şuradan geçiliyor buradan geçiliyor diye ayrıcalıklı yer. O zaman her yere dağılsa insanlar böyle karınca gibi oradan oraya koşarak geçiyor olsalar. Arabalar da böyle her yerde gidiyor olsa bütün arayollar vesaireler hepsi köprü yoluna dönüşmüş olsa. O zaman bu eşitsizliği yeniden üretmenin imkanı olmayacak gibi geliyor bana. Aslında yani birinci köprüyle oluşmuş olan bu gecekondu bölgelerinde böyle bir şey olmadı mı düşünürsek? Aslında öyle oldu yani bıraktılar insanları istedikleri yere istedikleri gece konuları kurdular sonra da ona göre bir kent çizdiler. Evet. İlk böyle oluştu aslında ee, son dönem modern İslam'da. Ama ikinci köprü öyle i̇kinci olmadı. Köprü öyle olmadı. Onlar büyük yatırım büyük sermaye ve güç sahipleriyle oldu zaten dönem iktidarı onlarla birlikteydi. Bugün de yeni güç yeni güç sahipleri evet. üretiliyor. Yani evet. eskisinden de tabii katılanlar var bu yeni üçüncü köprü imar şeyinin operasyonunun bu imar köprüsü diyelim buna. Bu yeni imara açılacak alanlar için de tabii ki büyük sermayeden bir şey var ama aynı zamanda bu büyük sermayeyi de hem şey yapan, onu da kendisine yontan, onu dizginleyen, kimi şeylerle ortak kılan, sermaye, yandaş sermaye ortaklıklarıyla şey yapan büyük inşaat şirketleri var. Bunlar zaten her dönem iktidarı yakındırlar. Hiçbir zaman iktidarın dışında durmazlar. Bu galiba biraz benim neden yoktular sorusunu açıklıyor. Niye üçüncü köprü protestosunda bazı uzmanlar, bazı STK'lar, bazı arkadaşlarımız 12 yıl önce bizimle birlikte duran kişiler neden yoktu? Onu açıklıyor. Çünkü şimdi sıra onlarda. Yani bu sadece şeyle değil, bir kararla değil. Aslında bir toplumsal mutabakatla gerçekleşen bir yağma. Yani yani bir doğru. kuzu böyle çevriliyor ve insanlar. ...ağızları sulanarak bakıyorlar... ...şimdi o arkadaşlara gel de bunu... ...bak e, protesto edelim... ...ağaçları kesecekler... ...şu olacak bu olacak demenin... ...çok fazla anlamlı olmadığını düşünüyorum... ...yani o insanların çok daha büyük projeleri var... ...çok daha büyük sorunları var... ...ağaçmış, su havzasıymış... ...insanmış, o insanmış ormanmış... ...yani böyle şeylere... ...lafı da olur. olur? ...kuzu çevriliyor burada... Ha, ...yani çok daha büyük bir şey varken... ...bu kadar <gülüyor> küçük şeyler konuşul... ...yani mevzubahis mi dahi olamaz... Ama işte mesela şey bu, bu da çok daha az bir bu yaratılacak ekonomi de daha az bir kesim tarafından paylaşılacak gibi de bir hissim var. Yani bu tamamen his olarak var ama yani daha önceki İstanbul yağmalarında daha geniş... Nüfuslar e, bu yaratılan ekonomiyi paylaşmıştı, kenti de paylaşmıştı. Konsensüs alanı daha genişti. Şimdi daha Şimdi, dar bir konsensüs da, alanı evet. diyebilirsin. Fakat e, şunu da e, ihmal etmeyelim, söylemeyi ihmal etmeyelim. E, dönemin belediye başkanı bütün herkes tarafından pohpohlanırken, yaratmış olduğu bu rantın paylaşılmasında da Çok sistematik davrandığını ihmal etmeyelim. Bütün Boğaz tepelerinde sanatçı kooperatifi, doktorlar kooperatifi hatırlarsın. O dönem dağıtabileceği kadar rant dağıtmıştı. Hatta askerlere yani verilen Hı -hı. verdiği demeçler var o dönemin Hı -hı. ikinci köprü zamandaki belediye başkanının. Benim görevim yeşil alanları imara açmaktı. <gülüyor> ben o yüzden milletvekillerine komutanlara falan yer temin ediyordum. Benim birinci işim buydu diyor İstanbul'da. Fakat hangi belediye başkanıydı? Yani 80'li yılların işte Be Bedret'in dalan. Ama diyor yani ben diyor bunlara yaparken şöyle bir sorunla karşılaşıyordum. Doymak bilmiyorlar kardeşim diyordu. Ben şimdi tam birisine veriyorum. O diyor ki ama diyor bana verdin ama diyor işte benim kayınpederim var. Benim işte oğlum var. Benim e, şeyim var. Şuyum var. Buyum var. Onlar da sıraya giriyorlardı. Ben bununla başa çıkamaz hale geldim diye. Gazetede yayınlanmış demeci var. Yani şimdi demek ki. Bu kadar geniş bir konsensüs alanına oturmuş olmasına rağmen ikinci köprüdeki rant paylaşımı gene de seçimi kaybetti. Bütün herkes onu pohboğularken. Çünkü eşitsizlik yaratıyor. Yani halkı yanına almayı gene de unutuyor. Ne kadar büyük zenginliği yaratırsa yaratsın, ne kadar bunu paylaştırmayı da başarırsa başarsın gene de çok az bir kesime bu şeyi sağlıyor. Aslında çok büyük bir haksızlık üretiyor ve aslında siyasi açıdan da sürdürülebilir değil. Yani onun arkasından da seçimi kaybediyor. Böyle de programı bitiriyoruz galiba. <gülüyor> Ama işte akıllı şey olmayanın şeyi hakkı işte seçenek. Üçüncü köprüyü bir daha düşünebilirler bu programı dinledilerse. <gülüyor> evet. Evet bu haftalık bu kadar. Evet haftaya yeni bir programda benzer konuları işlemek üzere sevgili destekçimiz Şefik Onat'a teşekkürlerimi iletiyorum. Hoşçakalın. politika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman bal bal bal tutabiliyorum misada Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş Takus diyor. Kolay kolay. Basaltı maddeler. Elektrikçiler terk etmedi. Perşembe pazarı merkezi.